İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar Sultan Hanım. Hocam benim hocama bir sorum olacaktı. Buyurun. Ee, ezberlemek amacıyla internetten Kur'an-ı Kerim indirebilir miyim telefonuma? Hmm. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet hocam. Zaten internete yüklenen Kur'an-ı Kerim okunmak ve indirilmek içindir. Ee, bunun e, istisnası yoktur cep telefonlarına, bilgisayarlarına, tabletlerine indirebilirler. Bunun herhangi bir sakıncası söz konusu değildir. Evet.